Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. İyi pazarlar, Libero'dayız, açık haddioda, frekansı artık yeter ya, söylemeyelim. 94.9 diyelim ona. E. Abi yani yani <gülüyor> senelerdir aynı frekansta olduğumuz için geldi şey ağırlık metal yorgunluğu. Ses frekansım biraz eee <gülüyor> doğru gitmiş sadece bu arada. Tabii. Asıl bana frekans lazım. Evet hastayız. Hepimiz hastayız. Yani da slogan olsun diye şey. Hiç taş hastasız. Hastasızsınız. <gülüyor> Neyse e, bu hafta e, Volkan, İsmail, ben canlı tam kadro yayındayız. Konumuz evet. 2014'te Yeşil sahalara. Yeşil sahalığın oyun kısmına veda edenler. Çünkü muhtemelen futbolda yara, futbolda bir şekilde iliş, e, ilişkiyle devam edecek insanlardan bahsedeceğiz futbolculardan. Ama önce bir Eduardo Galiano arasını veriyorduk. Başlangıcımı yapıyorduk. Ee, çok önce veda etmiş e, bir sporcunun e, bir futbolcunun Real Madridli bir futbolcunun golü e, ile Galiano'nun e, bu gol üzerine yazdığı bir metni okuyacağız. E, Francisco Gento'nun e, golü. Ancak e, hemen bir not düşelim. Gento şampiyon Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni en çok kaldırmış e, sporcu. 6 kere Şampiyonlar Ligi kupası kaldırmış. Onun 2. golünü Galeano'dan dinleyelim. Eduardo Galeano Gölgede ve Güneşte Futbol Can Yayınları Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal Gento'nun Golü 1963 yılıydı. Real Madrid, Pontevedra takımıyla karşılaşıyordu. Hakem maçı başlatan düdüğü çaldıktan az sonra Di Stefano bir gol attı. İkinci yarı başlar başlamaz Puşkaç'tan da bir gol geldi. Bundan sonra Real Madrid'li seyirciler gollerin devamını dört gözle beklemeye başladılar. Çünkü bundan sonraki gol Real Madrid'in İspanyol Ligi'ne katıldığı 1928 yılından beri attığı 2000. gol olacaktı. Madrid'in seyircileri ellerindeki haçları öperek dua ederlerken rakip takımın taraftarları da ellerinin iki parmağını yere doğru çatal şeklinde tutarak rakiplerinin dualarını boşa çıkarmaya çalışıyorlardı. Maçın seyri değişmişti. Pontevedra pres yapıyordu. Üstelik hava kararmaya başlamıştı. Maç neredeyse bitmek üzereydi ve o beklenen golün geleceği de yoktu. O sırada Amancio tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullandı. Di Stefano topa yetişemedi. Ama Real Madrid'in sol açık oyuncusu Gento topu kaptı ve kendisini marke eden defans oyuncuların arasından sıyrıldıktan sonra çektiği şimşek gibi bir tutla topu kaşla göz arasında ağlara gönderdi. Statta herkes bir anda ayağa kalkmıştı. Kurt oyuncu Francisco Gento'nun rakiplerinin gıpta ettiği fevkalade bir top yakalayışı vardı ve kendisini ne kadar sıkı markacı alırlarsa alsınlar o her seferinde sıyrılmasını bilirdi. Eduardo Galeano Gölgede ve Güneşte Futbol Can Yayınları Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal ...tekrar selamlar... <gülüyor> ...Açık Radyo dinleyicileri... Ee, ...Libero'dayız... ...60'lı yılların sonunda... E, ...Şampiyonlar Ligi kupasını en çok kaldıran... ...Doğru da Avrupa'da fırtınalar estiren... E, ...Real Madrid'in... ...sol kanat oyuncusu Gento'nun... E, ...2 bininci golünü dinledik... E, ...Galliano'nun kitabından... E, ...Futbola veda edeli e, çok oluyordu kendisi... ...Evet, de. 83 yaşındaymış anda. <gülüyor> <gülüyor> ...neyse o hayatta... <gülüyor> ...ve bugün... E, 2014 yılında futbolla veda eden e, sevdiğimiz sporcuları, dünyaca sevilen futbolcuları e, konuşmaya başlıyoruz. Hatta bir 11 falan da yaptık, yapacağız. Yapılmış 11'i e de paslatacağız Heh, ama evet, biz kendi evet. 11'imizi yapalım. Bir de sevmek derken tabii hepsini sevmek zorunda değiliz herhalde. Saygı duyduğumuz diyelim. <gülüyor> <gülüyor> tabii bu yaşa kadar oynamışlarsa bir birlikliğe vardır. Bence T.R. Teori... Henri ile başlayabiliriz. Henri değil, değil miydi? Henri. <gülüyor> Henri de Frankofony'un karımızda ama çok televizyondan duyduğumuz şekilde telaffuz edebiliriz. Monaco'da başlayan, 94 yılında Monaco'da başlayan profesyonel futbol hayatı New York Red Bulls'ta 2012'de sona eriyor. Futbol hayatının dediğimiz gibi oyun kısmı. 17 Ağustos 1977 doğumlu. 37 yaşına kadar. 37 ama daha şeylerini göreceğiz tabii. ilerleyen listede. Hemen yorumculuğa başladı. Evet. Nerede? Ama zaten çok... Iı, bir İngiliz kanalı olabilir. Zaten oynadığı takımlar ıı, ki sayalım hemen ıı, aralığında Juventus var ama çok uzun değil. Bir Kısa sene, bir süre bir sene kiralık geçirdi yani galiba. Asıl arasında, kimliğini dönüyoruz. yani futbolcu kimliği üzerine nasıl bilin dersek. Arsenal. Tabi, Arsenal. 99 ve 2007 arasında oynuyor. Heykeli var. Evet. Dizlerinin üzerinde kayarak yaptığı gol sevincinin oh, heykeli de duruyor. Evet. Ha, güzel. Kayarak bir iyi heykelim. Bizdeki heykeller ...çok böyle ayakta dimdik duran heykeller şeklinde Yo, mi? Yok mesela Alex'inki de güzel. <gülüyor> o evet, da ama o da bir gol sevinci var. O yumruğunu kaldırmış. O da güzel. <gülüyor> Hanginin Barcelona'sı var tabii. E, 2007-2010 arası 3 sene ama... ...Hiç Arsenal e, ile... ...mukayese edecek gibi değil. Ve sonuçta hepimizin bildiği gibi birçok futbolcunun... E, öz, ...özellikle bu tarz futbolcunun... ...futbol hayatını bitirmekte tercih ettikleri... ...batı yakası diyelim. Doğu'da e, tercih edildi. Biraz da yakasına... para kazanalım diyebilirim. Tabii söyleyebilirim. Son golümüzü atalım. Hiç kazanamadıkları <gülüyor> için. Aslında. Hayırca 36 yaşında Avrupa futboluna artık e, <gülüyor> ayak uydurmak zor diyeceğim. Tabi biraz sonra da ilgisi de konuşacağız. Neyse. E, 228 gol kaydetmiş 307, 377 maçta. Bence aslında Fransız futbolunda bir dönem bayağı ciddi sıkıntısı olan bir forvet meselesine de e, şey koyan nokta koy koymaya çalışan Virgül attı diyelim. E, Trezegge ile <gülüyor> birlikte çünkü e, Hakikaten iki, kaç, 98 şampiyonasında bile süper bir forveti olduğunu söyleyemeyiz e, Fransa'nın. Ki hangi daha tam olarak 11 içerisinde değildi. Ama 2000'de e, Avrupa şampiyonasında Trezeguet ile beraber bayağı e, ön plana çıktılar. Sonrasında da zaten uzun yıllar Fransa'nın forvet oyuncusu oldu. Tabii bizim için önemli olan Henry'nin bir de futbol hayatı dışında yaptıkları. E, yani az, az sonra sayacağımız listeye şöyle bir göz attık. E, sosyal alanda... Ee, aktivizm de diyebiliriz ama çok fazla ne kadar aktivizm de anladığımıza bağlı bunu deyip diyemeyeceğimiz aktif olan futbolculardan biri. Oraya geçmeden Hamri'nin yine unutulmayan eline hikayesi evet, var. Evet, yani evet, sosyal aktivist vesaire. <gülüyor> o İyi, da Bunlar güzel halkla ilişkiler çalışmaları ama <gülüyor> İrlanda'nın e, Dünya Kupası'na gidişini elemelerinde. Evet elemeleri derken. <gülüyor> Ele, elemeleği <gülüyor> olarak. Elemeleri. olarak. Ee, uzatma dakikalarında eliyle topu önüne alıp ama yani, atmasına hadi sebep oldu. O kadar olmuş. da belli ki yani yaptı hareket. Ve sonunda da çıkıp hani Aykut Kocaman'ın dediği bir şey vardı ya böyle gelecek galibiyet gelmez olsun. Ne bileyim bir Fransız'dan hadi Türkiye'de olsa çok zor beklemekte de Fransız'dan beklersin ama Henry hiç bu mevzuyu Henry pardon girmeyip Fransa paşa paşa gitti o eylemeleri. Evet bir İrlanda futbolunun Acı günlerinden, Acı günlerinden biri. Meşhur hadiselerden biri de... ...zaten sonrasında baya bir... ıkçılık karşıtı kampanyalarında... ...yüzü oldu Anri. Ama... ...daha böyle o işe... ...başlaması değil elbette de... ...o işle ilgili... ...medyatik hadiselerden biri... ...malum Aragones'in... ...İspanyol televizyonuna yakalanan milli... ...maç öncesi antrenmanlarda... ...Reyes'e, Arsenal'dan takım arkadaşı... ...Anri'nin hangi için... E, ...Black Sheet... ...tabı bunu İspanyolca söylüyor da... ...Karaboğa e, diye çevirelim onu hadi... <gülüyor> ...demesi ki... ...ondan sonra... E, ...Argoni'yesi kovulacaktı tabi... Olay baya bir yankı uyandırdı... E, ...Baya iltifat etmiş diyorsun yani... ...Karaboğa... <gülüyor> <Para>, ...Black Sheet <gülüyor> diyor... <gülüyor> Neyse. İki E ile yazılıyorsa tem temiz sayfa manasında da kullanılıyor tabii, Kara tabii. sayfa diyebiliriz tabii. belki. Peki ya. <gülüyor> ne oldu bu Aragönes'in <gülüyor> Ya yani Biraz geç kaldı Aragönes'in <gülüyor> kurtar muhabisinde ama sonrasında stand-up, speak-up, ırkçılık karşılığı kampanyada e, Nike ile birlikte yer alıyor Anri. Tabii yani yanında bir şey olacak bunun da. Bir marka olacak yani bu kadar e, yaşamsal bir mevzuda, mühim mevzuda markasız bir kampanyayı yapamıyorsunuz. O da garip tabii. UNICEF temsilcisi bir sürü futbolcu futbol hayatlarının son dönemlerinde ve sonrasında UNICEF, UNESCO gibi Birleşmiş Milliyetler işlerine genelde giriyor. Nispeten daha rahat herhalde bu kampanyaları destek vermek ki az sonra göreceğiz başka türlü destek verenler de var. Evet e, Javier Zanetti. El traktör. El traktör, e, lakaplı e, ve listemizdeki en yaşlı, e, en geç e, futbolu bırakan Arjantinli e, oyuncu. Rivaldo'dan da bahsedeceğiz. Tabii tabii. Yaşlı Rivaldo. Şimdi çok garip olacak <gülüyor> bazı dinleyiciler için belki de. Rivaldo hala oynuyor muydu diyenler bence. Oğluyla sahaya çıkmıştı e, Brezilya'da oynarken hatta. Öyle bir durumda oldu. Rivaldo. Onu da yaptı yani. Evet Rivalinho. Lisanslı oyuncu <gülüyor> oğluyla değil mi? Öyle tabii yani. tabii. Baya oynadı. Evet. E, önce Haviyer zanetti. E, Arjantin doğumlu ama altyapısını İtalya'da alan e, zanetti, 73 doğumlu. Geçen sene yeni futbolu bırakanlardan. E, Inter'de 20 seneye yakın. 95-2014 yılları. Sağ yani. oyuncusu. Zaten fazla bir kulüp göremiyoruz profesyonel futbol hayatında. Tayyeres'te başlıyor 92'de. Sonra Banfield var. Tayyeres'te bir sene, Banfield, iki sene. Geri kalan olduğu gibi in internasyonali. Yani Inter takımında. Ve tabi uzun bir e, Ajantin e, ulusal takımı e, oyunculuğu var. Kaptanlığı var. Onları da söylemek lazım. E, Jose Mourinho ile birlikte in Inter'de e, bir başarılı dönem var. Tabi Jose Mourinho da orada Zanetti'nin 10 kaç, 20 sene yakınlık ıı, Inter yerinde bir minik parça. Yani, 2010'larda değil mi? Mourinho'nun Inter'inde değil. Tam 2010'da. Mourinho'nun Inter'de oynayan topçu diyemiyoruz Zanetti'ye. Mourinho'ya Zanetti'nin Inter'inde hocalık yapan. Eto'nun e falan da Şampiyonlar Ligi'ni aldıkları sene Eto'nun da olduğu Snyder, Pandev, Milito... Ekip böyle. Snyder'la Snyder e, baya yakın arkadaşmış. Muhabbet oradan geliyor demek. Hatta Katolikliğe kazandıracak kadar yakın arkadaşmış. Zanetti mi kazandırmış? <türü> Snyder'ı. Zanetti. Snyder. Zaten <t humming> muhtemelen o tip organizasyonlar. <türüldün> neler yapmış olarak. Aktiv aktivist olarak? Zanetti'nin baya geniş birçok uh, şeyi var. Öncelikle bu uh, bir tane SOS Children's Villages... Uh, Arjantin'de yürütülen FIFA'nın desteklediği çocuklara yönelik bir kampanya. Onun dışında Fundación Pupi diye yine Arjantin'de eşi Paola ile birlikte yürüttüğü ve yoksulluk içerisindeki insanlara yardım yap yapmayı amaçlayan özellikle çocuklara onların entegrasyonu ile ilgili bir proje. Cambiaso ile... Esteban Cambiaso ile beraber oyuncu arkadaşı. Yürüttüğü yine yardım organizasyonu var. Ee, o da sosyal izolasyon ve motor koordinasyon problemleri olan çocuklara yönelik. Ama. Bizim için en önemli. Diğerleri bahsedelim. de önemli elbette. E, çocuklara yoksulma yönelik. Gönlümüzde en büyük yer bırakın. Ki diğer listelerde de göreceğiz. Ee, çok böyle büyük artistik hareket etmek göremiyoruz. Hele defans oyuncusundan gelmesi böyle. İleri çıkıp Asıl golü atmış. Ee, ciddi bir Meksika'da Zapatista e, Emiliano Zapata'nın değil bizati Zapatista hareketinin destekçisinden ve bununla ilgili kampanyada yapmıştı. Biz Libero'nun Ee, ...o zaman Libero var mıydı hatırlamıyorum. İki 2004 arası. Evet işte, tam o zaman e, vardı. E, diğer futbolcuları da iki üç futbolcu da... ...o zaman Inter'in'de ve Ajan... ...kalecisi vardı galiba Inter'in. Birkaç futbolcu daha beraber ama Zanetti organize ediyordu. E, zapatist e, gerilalara, Zapatist organizasyona... ...yardım için... E, Z, evet, e e e Ezelene tabii. Evet. Fezelene uzun zaman önce kendini lav edip sadece Ezelene. Eherstis diyor... Bizde ilk bir fotoğrafı onda. var teknik masada. Oraya e, sonra bakarız. Ezelenenin e, e, ilk 11'i. Tabii gibi. tabii. <gülüyor> o iyiymiş. <gülüyor> e, Bende bir fotoğraf kitap var. Kalırız dergisinin. Onun içinde farklı Dünya Kupası serisi yapmışlar bu sene. Ezelen'in e, takımı da yer alıyor içinde. Hakikaten onun sohbetini yapmıştık. Bir programda evet. da. E, daha özel yaparız. Daha On, güzel yaparız. Onunla alakalı bir de hikaye var. E, Latin Amerika Bolistas diye bir kitap, otonom yayınlarından çıkmıştı sanırım. <gülüyor> Libertad Poral Futbol diye böyle yıldızın üstünde rövaşata çeken bir zapatista var maskeli. Kapağını oradan hatırlarsınız belki. Orada hikayesini derin derin anlatıyor Ezelen'in. Me mektup yolluyorlar Inter Kulübü'ne zannet diye. Kısa bir mektuplaşma, biz maç yapmak istiyoruz sizle diye. Moratti de çok yapmak istiyor aslında maçı ama gerçekleştiremiyorlar ama yardım olarak işte kıyafet, futbol ayakkabısı vesaire şeyler yolluyorlar. Böyle bir iletişim ilişkileri devam ediyordur. Benim o zaman da hatırladığım oradaki su, temiz su sağlama kampanyasına çünkü özellikle İtalya'da, İtalyan aktivistlerinin zapatist mücadeleye sadece orada yardım göndermekte gidip bizzat oraya çalıştıktı ve En önemli çalışma alanlarından biri hep böyle temiz su sağlama veya oradaki hijyen yaylıların hem toprak için hem de içme suyu için sağlıklı projelerdi yer, yer almaları, almalarıydı. Dolayısıyla Zanetti'lerin yaptığı destek kampanyası da zaten orada yürümekte olan bu su ile ilgili meseleye de destek veren bir projeydi. Dolayısıyla bu sene futbolu bırakan oyunculardan, futbolu bırakan derken artık tekrarlamıyorum ne olduğunu anladınız. Çünkü bu insanlar futbolla. Hayatlarına devam edecek muhtemelen. Biz yıldızı herhalde diğer isimleri de sayacağız ama sosyal alandaki diğer yaptığı işlerle beraber şeyimizi nedir? madalyamızı sosyal madal aktivizm madalyamızı zannet diye verebiliriz günü rahatlığı. Bir de Arjantinli adam yani sebek yaparız. Ama şimdi gönüllerin yıldızı da var. Puyol. Charles Puyol mu? Artık. Carles, Carles Puyol mu? Şimdi İspanyol <gülüyor> da de diymesi sadece Katalanca var bir de ya yeah. devrede. Şarkılar geldi Barış'tan bu arada aklımızda olsun. Aha, olsun da bir bence puyolu şey yapalım çünkü liste uzun. <gülüyor> Ama sen diyorsun kafa şişirdiniz ha? <gülüyor> ya hadi bir şarkı dinleyelim. E hadi dinleyelim o zaman. Dinleyelim, peki, peki. E, Barış gönderdi Ankara'dan. Karacasu. İlk şarkımız onu verdiği bilgiye göre diyeyim. Tabii işin üstadı dediğim The The, The Prentiss'tan e, Tom Hark şarkısın üstüne yazılmış. Onun müziğini kullanarak Anne için yapılmış bir şarkı. Dinleyelim bakalım. To break away. Henri to win it for Arsenal to the edge of the penalty here. Cuts back. Henri goes back onto his left. Low drive. Yes! Henri's done it! Yeah! geldi evet. ben sloganı atmış olduk. <gülüyor> ne zaman altop oldu? Yani bizde bizde var mı adına şarkı yapılan futbolcu? Metin Oktay? Var. Evet. Var Sadece Metin Oktay var işte. Tabii. Metin Kurt var. Evet. Kesme Güzelmiş, yaptı. Güzel bir Liberodayız. E, 2014'te e, yeşil sahalara veda eden futbolcuları e, canlı canlı konuşuyorsunuz. Canlı olduğumuzu az evet. önce belli ettik. Çıldırtacak. <gülüyor> E, Thierry ve Zanetti'yi konuştuk. E, tam Charles Puyol'dan bahsedecektik ki e, Thierry Hane'ın şarkısı araya giriverdi. E, Puyol 78 doğumlu e, ve 15 sene boyunca Barcelona'da e, şahane bir defans oyuncusu olarak. Barcelona'nın o harika oyununa gerçekten çok büyük bir katkı sağlayan bir defans oyuncusu olarak. Parantez içinde 15 sene Barcelona'da ama... Ha. Öncesi de Barcelona var. Barcelona A takımında 15 senesi. C, B, <gülüyor> e, şey. E, Doğma büyüme küçük. Barcelona e, futbol takımlı. iki sene Pobla de Segur diye. iki e, seneki herhalde kaç? 90. O zaman? 15 yaşıyla 17 arasında Pobla de Segur'da oynuyor. Onun dışındaki bütün hayatı Barcelona'nın çeşit takımlarında geçiyor. Evet. 2000, e, 1999'da e, Luis Van Gaal Gal. tarafından e, A takımına alınan e, ve 15 senenin 10 senesinde kaptanlık yaparak geçiren Evimizin çok sevdiği büyük kaptan. Bu sevgi nereden geliyor bize? Yani sahada güzel top oynuyorlar sadece ee, ile olmuyor herhalde. Bu, biz, biz bu sevgileri başka türlü. Yapıyolun oyun yani sadece oyun namusu, yani oyuna verdiği sadece taktiksel yaklaşım değil. Sahadaki o namuslu mücadelesi hem rakibe karşı hem kendi takım arkadaşlarına karşı hem taraftara karşı herhalde insanı etkiliyor. Onun dışında futbol hayatı dışında da özellikle özellikle kitaplarla geçirdiği zaman ki Iniesta'ya soruyor bir e, speaker röportaj sırasında ya sürekli kitap taşıyorsun kamplara, deplasmanlara. Ben yani çok mu seviyorsun? Evet seviyorum okumayı ama ben kimim ki diyor. Aslında siz Puyol'u yolu görün. O bavulla geliyor diye. Sonra başka söylesinde de görüyoruz bu yolun. Gece yani kaç sene kayinde, başından hiç zaman kulübe falan gitmemiş, diskoya, kulübe falan. Ben arkadaşlarımla ot oturup ıı, yemek yiyip içmek. mutem bizde mehaneci denen. Yani hmm. pub'cı değil, mehaneci <gülüyor> denen kafa. Peşi ama en büyük ıı, şey ki, keyif aldığım şey kitaplarımla geçirdiğim zaman diyor. Yani buradaki bu ıı, Kug'u fena değil tabii yani. Se niye seviyoruz derken. Yani, yani, altını hakikaten. tekrar, senin söylediğin cümlenin altını takıntılı bir şekilde tekrar çizeceğim. Bu oyun namusu denen hikaye bizim en evet. çok sevdiğimiz kısım. Ee, oyuna kendini adayan e, sporcu ve oyunda kalan e, sporcu. Puyol bu konuda gerçekten hem aklıyla hem bedeniyle e, o oyun oynama nabusunu, namusunu izleyeni hissettiren bir kaptandı. Bir defans oyuncusuydu. Bir de hakikaten kaptandı yani. Hiç böyle... Saçma sapan bir hareketin özellikle ...rakibe veya hakeme ben hatırlamıyorum belki de olmuştur ama ama en azından onlarla anılacak bir e, Evet yani bir e, defans oyuncusu diyor. neyle hatırlanır işte itmesi çekmesi evet, dirse katması evet. tekme atmıştı işte şu maçta sert kafasına bir vurmuştu gibi İtalyan şeylerle vardır böyle bir Portekizlisi <gülüyor> de var Pepe <gülüyor> gibi mesela yani şimdi Portekiz hani... bence e, çamurda önemli e, alanla ülkelerden ama, bir ama hiç bir böyle Kara leke olarak anabileceğimiz bir şey yok i̇şte bu yolun. İşte Topyekün de bu gözümüzde kalıyor gerçekten ee, ve o, o sevme e, profilini oluşturuyorlar. Yani o soruşta. saçlara rağmen bir de oyun görüşü. Ya inanılmaz. demiş Fangar şey demiş. Ya pagan mı yok saçlarını kesti gelecek demiş. Herhalde ondan sonra inat etmiş hiç kestirmedi bu yol. 15 seneye. Yani son futbol bırakma kararı verdiğinde Milana gideceksiniz diye söylentiler var diye söyleniyor. O da. Ya Milan'ın veteran oyuncu oynatma e, politikası olabilir ama diyor ben e, <gülüyor> <gülüyor> şu, şu anda öyle bir şey düşünmüyorum. Böyle bir gerçekliği yok. <gülüyor> bir kere dizim sakat zaten. Oyuncuya onu bir e, iyileştirmem gerekiyor. Ve yapabileceğim elimden gelen ne varsa e, oralarda pozisyon almak istiyorum Şimdi diyor. Şimdi onu soracağım sana. Yani bence Puyol'un e, sanki o meshu 10 sakatlığı geçen o... sene çok 4 maç mı beş maç mı oynayabildi zaten 13 2012 2013 ve 2013'de. şey lafı var ya bench'te Pardon. oturup takıma yardımcı olmayacağını izlemek zaten seni kafaca bir şeylerden koparıyor Diyor ki bu yol hep 11'de uzun yıllar çıkmış bir şey ve bir dönem bir bayağı bir sakatlıkla hem olduktan sonra da bırakma kararı oluyor. En son galiba şu anda e, idari sportif menajer yardımcılığında Zubiz Retta'nın yanına. Yani bu aslında ne demek? Eee gelen o e, Cruyff'tan beri gelen e, Barcelona geleneği devam etti e, sportif perspektifini belirleyen e, silsilede silsile de sıraya girmiş durumda bence yakışır. Hani kurumsallıktan Gerçekten. bahseden ülke takımının başkanları, yöneticileri var ya bir örnek olabilir belki bu. Hani evet. kurumsallıksa bu, bu olabilir. Evet ha, çok konuşulur ama üstünde konuşulacak Aynen güzel e, sporcular var. Sadece İspanya takımıyla birlikte, milli takımıyla birlikte 2008 ve 2012 yılları arasında iki Avrupa ve bir dünya şampiyonluğunu... Kaldıran ekipte olması bile önemli bir detay. Barcelona'da ya yaşadıklarını hiç girmiyoruz. Katalonya milli takımıyla Pardon. da sahaya çıkmışlığı Doğru. var. Evet. Tabii evet. onu da söyleyebilirim. Katal... Ne zaman, nerede, nasıl? Katalonya milli takımı mı kurulmuş? Katalonya... Kurulmuş mu değil canım? Tabii <gülüyor> ki no yokmuş. es, Espanyol. No es, ee, e, İspanya değildir dedi Katalonya. Ee... Katalonya. Evet Gix'e geçiyoruz. Gix'e geçelim. Giggs e, bu listenin en e, yaşlarından biri. Bence Gix Giggs... Ee, ...hem yaşı itibariyle hem performansı itibariyle bu listedeki en önemli isim. Çünkü futbol hayatının son dönemlerinde dahi e, Premier Lig'de oynuyor. Bu çok önemli bir detay. Evet. Çünkü diğer isimler özellikle 73'lü, 74, 75'li isimler... E, ...futbol hayatının son dönemlerini, son dönem dediğim bu 4-5 senede olabiliyor. E, aktif dönemlerini e, Avustralya, Amerika, e, Katar... E, Katar e, Hatta bir tanesi Hindistan, Çin, Japonya. Evet, yerlerde geçiyor ama e, Ray Giggs e, ya inanılmaz bir şey. 41 senelik futbol hayatını Premier Lig'de geçiriyor. Temponun en e, 41 senelik mi? Evet. Ne dedim ben? 41 dedim. 41 senelik hayatını. <gülüyor> Temponun en yüksek olduğu bir dönem. Diğer Galler'de olduğu da söylenmiş o yüzden diyor. E, Futbolculuk kariyerinde değil, doğum anında. <gülüyor> ne kadar uzatmayı <gülüyor> düşünüyorsun mevzuyu? <gülüyor> <gülüyor> Babasının portakalına kadar gidelim istiyorsun. <gülüyor> üstelik de kaleci olarak değil yani. Bu yaşına, evet. 41 yaşına, 40 yaşına gelişi e, çok e, tempolu bir futbolun oynandığı İngiliz. Bu arada hatırlatalım. Manchester City'de, Manchester City'de başlamış e, futbol kariyerini diyeyim. Hadi seni seveceğin tabiriyle 85 yılında 12 yaşındayken 2 sene orada oynuyor. Ondan sonra da Manchester United'a geçiyor 87'te ve bildiğimiz hikaye. Babası da eski bir rugby oyuncusu. O da e, UNICEF e, ee, ilçisi evet, olarak. İngiltere'de UNICEF, evet İngiltere'de Biraz önceki e, lafı tekrar gönül rahatlığıyla e, oyun namusu açısından e, gönül rahatlığa edebileceğimiz e, futbolculardan biri Giggs. E, bize çok keyifli futbolu izlettiren, e, futbolu sevdiren sporculardan biri olarak e, sahalardan ayrıldı. Ferguson programı yapmıştık. ...dinleyenler hatırlar. Ortada Ferguson'un Giggs'le ilgili özellikle açtığı parantezler önemlidir. Hakikaten Manchester United'ın tüm tarihinin belki de en önemli kanat oyuncularından biriydi. Giggs verdiği o kadar zamanki yıllarda bunun göstergesi. Neler kazandığını Manchester United'la saymayalım ve şeye geçelim. Clarence Seedorf'a. Evet Volkan. Clarence Seedorf. Her sene Türkiye'ye transferi evet. konuşulan <gülüyor> <Yerezola> <gülüyor> orta oyuncularından <vardı>. <gülüyor> bir tanesi. 76 doğumlu Sedorf Ayaks'ın evet. o şaşalı altyapısından ilk yıldızlardan biri olarak sahneye çıkmış biri. 90'lı dönemlerde, 90'lı yıllarda ee, 7 damgasını 7 yaşından vuran... 16 yaşına kadar Ayaks'ın altyapısında. Surinam'dan evet. devşirdi. Surinam asıllı olduğunda. Hollanda'nın futbol kaynağı. Fransız'daki de Senegal'de değil mi? Evet, her yer aslında. Her yer. <gülüyor> Cezayir'de Cezayir'den sene geldin ama Hollanda'dan çok fazla Surinamlı futbolcu izliyoruz. Bugün ee, okudum, tabi birkaç yerden de teyit etmek lazım ama yanlış olduğunu zaten Surinam Çift izin vermiyormuş. Dolayısıyla yani e, Hollanda vatandaşı Surinam'da doğmuş ama Hollanda bir takımında yani, oynamak için. Hollanda Surinam orijinde, Gullit e, öyledi diye hatırlıyorum. Yanlış bilgi olmasın ama. Evet. Seedorf'un Ajax'la 3 e, e, akıllardadır. Hakikaten bu adam nereye gidecek? Klasik Ajax'da seyrederken e, bir sürü sporcu, futbolcu için sorduğumuz soruyu Seedorf için de <gülüyor> sormuştuk. Acaba kim alacak diye. Ama yine o da e, yanıltmadı İtalya'ya. Sampdoria'ya. Doğru geçti. Şaşırtan şekilde. Sampdoria'da 1 sene. Peşinden evet. Real Madrid 4 sene. Inter 2 sene ve asıl Seedorf hani diyese bir takımla özdeşeşecekse Milan 10 senesini verdiği Milan e, takımı ve çok iyi bir maestroydu orta evet. sahada gerçekten hani sessiz bir güçtü orta sahadaki. Yani Pirlo'nun şu anda yaptığını önceden orada yapıyordu ki Pirlo, Sedorf, Ambrosini üçlüsü vardı Milan'da. Gerçekten kimsenin o orta sahaya karşı oynamak isteyeceğini Gözlükleri de çok istemez. güzel değil mi? Yok o o El da bir. O David'ti. David'ti. Ay, yani aynı Milan'ın en süper dönemi diyemeyiz o Tabii sene. ki. Tabii ki en süper Dediğin dönemi... Dedin orta saha e, ya yani İtalyan kulüplerinin aslında e, Juventus'un iyice e, çökmesiyle birlikte başka nedenlerle e, İtalyan futbolu için çok iyi bir dönem değildi. Sadece Milan için değil, ...diğerleri için de. Ve futbol hayatına Botafogo'da ...iki sene oynadıktan sonra veda ediyor Seedorf. Evet benim için de önemli isimlerden biri ama futbol kariyerine baktığımız zaman benim için nereden nasıl önemli olduğu da garip herhalde biraz milli takımda da o kadar belirgin değildi. Juan Sebastian Varon. E, çünkü kariyerine bakıyoruz oynadığı takımlara. Hiç de az değil. E, ve Chelsea kariyerini ben çok iyi hatırlamıyordum. Sonra anlaşıldı ki zaten bunu e, baya bir kiralık geçirmiş Chelsea'nin futbolcusuyken. Estudiantes'e başlıyor. Talebeler ta Ta Ta ...Taliban'da başlıyor futbola... ...iştirdin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey e, ...94 senesinde... ...Arjantin'de, Arjantin'de evet... E, ...75 doğumlu e, Veyron... E, ...sonra Boca Juniors... Sampdoria, Parma, Lazio... ...2001-2003 Manchester United... ...Chelsea 2003-2007 ama... ...bunun e, 2004 itibariyle... ...iki senesini Inter'de... Son senesinde estudianteste kiralık geçiriyor. Sonra beş sene e, bon servisi olarak estudianteste başladığı futbol kariyerine dönüyor. Bir sürü öyle futbolcu göreceğiz zaten. Son senesini bir de gelenek olarak futbola başladıkları yerde kapatanlar var. 39 sene, pardon, 39 yaşında yine aynı hatayla, 39 yaşında kadar e, futbola devam eden. Efsane, es estudiantes'te e başladı yerde, başladı yerde ver bitirme. Verona efsane yapan şeylerden bir tanesi belki de hani oynadığı takımlarla her sene neredeyse Avrupa kupalarında mücadele edip kazanmış olması. Yani parmaya gidiyor UEFA kupasını kazanıyor, Dazio'ya gidiyor yine UEFA. Bu sefer Süper Kupayı kazanıyorlar orada. Belki oradan. Da, oradan e parmayı yeniyorlar. Aksan <gülüyor> <Sanlığı> da kızda. Bugün <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey, e Inter'de yine. ...hep kupayı kazanıyor vesaire vesaire. Futbolcu alıp da kupayı kazanma şeklinde Evet. Etor, orada öyle olmuş. 2009'da Barcelona'da kazanmıştı. 2010'da Inter'de kazandı vesaire. Nere gitse kupayı alanlardan o da. Yani hani niye bu kadar seviyoruz bu oyuncuları da diye düşünür konuşurken hani baktığımızda hepsinin kariyerinde bir kere bir 500 400 maç oynamışlar, istikrarlılar. Evet evet. Ee, işte namuslu futbolu oynuyorlar. Onların o oyunun temsilciler. Ee, ayrıca mesela Veron hani düşük bir kulüpte de oynamamış. Hani bu ayrıca bir onu çekici yapan durumlardan Veyron bir tanesi. Evet. Yani, yani son önemli bir acık ajans. Bence e, işte bazı oyuncular vardır böyle oynadığı dönemlerde ki diğer oyuncuların aynı bölgede oynayan diğer oyuncuların çok birazcık daha böyle parlatılması nedeniyle geri planda kalırlar. Veron da bence biraz o isimlerden. Mesela... Salieri-Mozart tartışması gibi. Diyorsun. Olabilir tabii ki. <gülüyor> burada Ali Murat-Amarat'a bağlanabilir. <gülüyor> o tartışmayı çok iyi yapar. Salieri'nin en büyük talihsizliği Mozart'la aynı dönemde evet. olması derler. Yani mesela Fransa'da Johan Miku vardı. O da çok iyi bir oyuncuydu. Ama Zidane'la aynı dönemde evet, futbolcuydu. Evet. ve O yüzden işte Ahmet'in okuma vesaire <gülüyor> çıkmamıştı. Evet. E, benim bu listede e, birazcık başka nedenlerle yine oyun namusu belki de Hı. çok haz etmediğim bir e, şahıs ama o da Listen en yaşlısı 72 doğumlu. Oyun namusu derken bir, bir tek o şeyden bahsediyorsun Türkiye Brezilya maçı Hayır, hayır. sadece ondan değil. Yani ikili pozisyonlarda daha böyle hakemle oynayacak hareketleri de daha çok tanık oldum. Mesela Puyol'la ilgili hiçbir şey bulamadım aklımda veya diğer... Henry ile ilgili bulduk söyledik zaten ama Rivaldo ile ilgili ama o pozisyonda etkili olmuş olabilir tabii ama yani başka hareketleri de vardı. Neyse Rivaldo 72 doğumlu gol dedi bizim. Borba en... Ferreira Biz Rivaldo olarak biliyoruz. Ha. Ee, okay. Brezilya doğumlu 72. Benim için e, Rivaldo'nun önemi şu. E, işte Zidane ve Rivaldo e, forvetin arkasında, daha doğrusu işte golcülerin hemen arkasında oynayan... ...ama işte Alex gibi falan olmayan, e, klasik on numarayı bozan, e, çok agresif de oynayan, savunmaya da yardım eden... Oyuncu tipinin en önemli iki örneğiydi. Ondan sonra zaten artık değişmeye başladı e, o ikisinden sonra. E, böyle işte pas atıyorum, olduğum yerde duruyorum, variyeti yapıyorum dan başka. E, yani hem bu variyetleri yapan hem de gerçekten Tahp bir oyun, koror oyun oynayan e, futbolcu tipini e, canlandırıyordu benim için. O benim anti sempatim oradan geliyordu açıkçası. Anti -sempathim. sempatim. Sempatim. Tabii yani peş peşe söyleyince... <gülüyor> <gülüyor> senin antipatine karşı benim sempatim oradan geliyor. Okay. Peki. E, biraz hızlanalım istiyorsanız. O gelmiş. zaman hemen biri aldı. Şeyi... Şu anda mirim takımında başkanlığı başkanını sanırım. Niye Mojmirim? Mojmirim de e, futbola ilk başladı Santa Cruz'da başlıyor 91'de ama sonra e, Mojmirim de devam ediyor sonra Mojmirim'e bir kere daha geliyor ve kapanışı da yine Mojmirim de yapıyor evet. e, São Paulo takımı bu arada evet. Brezilya'nın São Paulo takımı Luis Figo'nun oğlu da e, baba sen çok iyi bir oyuncusun ama Rivaldo senden daha iyi oyuncu diyor. Balondor Çok katılıyorum. dönemde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o, ee, ben hemen Rivaldo'yu anlatmadan geçmeyeceğim. Canlı canlı burnumuzun dübünde. Neokamp'ta e, Barcelona'ya karşı oynarken ben Fenerbahçe'nin yedek bankındayken OZ'da e, maç 0-0 devam ederken Şampiyonlar Ligi'nin artık 6. maçı ve 0-0 devam etmesi bir puan alacağız sonunda <gülüyor> derken 88-89'da kazanılan Frikik e, ve e, Rivaldo tarafından Köşeye bırakılan top e, bizde bir puandan etti e, Canlı canlı onları seyrettim A ama Abdullah mı yapmıştı? Abdullah Ercan yanımda oturuyordu e, Eski Fenerbahçe'de abi Atar mı bu şimdi falan dedi Yok dedim ben Real Madrid'e atar o sadece fizi bize, bize atmayacak ama e, Abdullah'ın dediği ha. maalesef çıktı şey, Tam Önce sessizlik sonra Maalesef, <gülüyor> maalesef. <gülüyor> Fenerbahçe'nin o sezon Şampiyonlar Ligi'nde puan Almadı. Ala, Almadı. Alabileceği Tabii dakikaları da göndermişti uzaya. Aynen. Aynen. Son, Son dakika. dakika. <gülüyor> tabii tabii. E, İsmail Başözde programımızda. Aynı bir şekilde kon, konuşuruz kon, bunu. Konuk <gülüyor> Evet e, biraz hızlanım istiyorsanız e, çünkü daha e, çok isim var. İsim var. E, Gabriel Heinze. Yine Arjantin'e gidiyoruz. Evet. Hakikaten 2014 Arjantinlilerin e, futbolu bırakmış şeyi olmuş. Bu arada hatırlatalım. Almanya, e, Arjantin'de çok fazla Alman göçmen yaşar. Hı şeyin hı. güneyinde de. Brezilya'nın güneyinde de. Rueda de Röndürstul'da özellikle. Hanize'de herhalde bu ailelerden birinden. 78 doğumlu ve e, yani istikrarlı bir şekilde yine PSG'de, Manchester United'ta, Real Madrid'de, Marsilya'da 3 e, sene, 2 sene e, oynamış e, bir nefer diyebiliriz herhalde o da. E, Camoronesi'ye geçiyoruz. O da Arjantin asıllı. Arjantin İtalyan. doğumlu. Tabii. Arjantin asıllı. Futbol Arjantin'de başlamış. Sonra İtalyan milli, milli takımında, takımında. E, oynayan. E, bence o da Hakk'ı yenmiş futbolculardan biridir. Çok fazla sevilmez böyle ama samuray saç stiliyle aha, aha. E, son olarak sahalarda yer almış. Oyunculardan biri. Şimdi onu balzer etti. Ve Tarık Çamdal. <gülüyor> E, takip ediyor. Saç e, modeliyle. Evet, e, Ama müthiş yıkılmayan, hani kısa boyuna rağmen e, de rakip defansın arasına girip kafa toplarıyla goller de atabilen iyi bir oyuncuydu Muharra Komaranezi. O 2006'da kupayı kazanan takımda da önemli bir yere sahipti İtalya'da. Juventus kimliğiyle bilmiyor. Çünkü 10 senesini Juventus'a geçirdi. Evet e, İsmail Ordan... E, bir şarkıda çalalım diyoruz. E, cümleyi, evet. E, yine bir futbol Ee, bu saydığımız de oyuncuları atfedilen şarkıyla gidiyoruz The Rainbow korusu kuşu korusu söylüyor ee, Ryan Giggs üzerine Giggs. still beautiful Latin Amerika'nın en büyük uyuşturucu kartelinin lideri Kolombiyalı Pablo Escobar'ın futbolcularla arası çok iyiydi. Milli takım futbolcularını evinde davet eder, onlarla maç yapardı. Rastalı saçları ve bıyığıyla tipik bir Kolombiyalı olan tarihin deli kalecilerinden René Higuita'nın Pablo Escobar'la olan ilişkisi oyuncu için hayırlı sonuçlanmadı ve 94'te kısa bir süre de olsa hapis yattı. Aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanan Dünya Kupası'nda onun yerine Oscar Cordoba geçerken yedekte de eldivenler, o zaman 23 yaşındaki Lübnan asıllı Ali Farid'e verildi. Deportivo Cali'de başladığı kariyerindeki dönüm noktalarından biri olan Dünya Kupası'nın ardından şans kapısı açılan yetenekli kalici, Arjantin ekibi Independiente'de oynadığı 4 sezonda Recopa Sudamericana ve Libertadores Kupalarını kazanma başarısını gösterdi. Kariyerindeki tek golü de kırmızı-beyazlı takımda kaydeden Ali'nin yolu İspanya-Fransa derken Brezilya efsanesi Claudio Taffarelle veda eden Galatasaray'a düştü. Tafvarel'in yeri dolmaz diye düşünürken 2001'de takıma katılan 1.93'lük isim boyunun da hakkını vererek kalede devleşti ve taraftarların da bir numaralı ismi oldu. 7 yılını sarı kırmızılı takımda geçiren Ali Farid Camilo Mondragon artık kısaca Mondi müthiş vurdu, inanılmaz çıkarıyor Mondragon. 36 yaşında artık yaşlandı diye gönderilen Mondi 7 sezon daha futbol oynadı ve son olarak 43 yaşında Brezilya'daki Dünya Kupası'nda Japonya maçında sahaya çıktı. Maç sonrasında ise beni oynamaya devam etmeye o motive etti. Yoksa 2 sene evvel futbolu bırakacaktım diyerek en çok teşekkürü ise hocası Jose Pekerman'a yaparken Dünya Kupası oynayan en yaşlı oyuncu yuvanını da ele geçirdi. Kariyeri parlak başarılarla dolu olmasa da gittiği takımlarda iz bırakmayı başaran, kaptanlığa kadar da ulaşan Mondi'yi, lider kişiliği, duygusallığı, hala çocuk ruhlu oluşunu ve attığı gol sonrası oğlu yaşındaki Hamez Rodriguez'in sırtına atlayarak yaptığı sevinç gösterisiyle her zaman tebessümü hatırlayacağız. Libero 94.9. Jus, radio da, bi, rainbow, e, orkestrası söylüyordu sanırım korosu. rangi, için söylediler o Öyle miymiş? Ko Ko özür dilerim <gülüyor> ...oynadığı beş dakikayla da olsa... ...hatıralarda yer etti. Tarihte de yer etti. Tabii, tarihte de yer etti. Ee, dediğim gibi, yani ben o anı gördükten sonra... ...çok güldüm. Yani, hakikaten tam Mondragon'luk bir hareket dedim. Hames Rodriguez'in golünün ardından... Ee, ya yani sırtına çıktı çocuğun çocuk yani 21 yaşında o 43 yaşında hani e, böyle bir abi ağırlığı falan olur ya baba hani, ne, ama neredeyse... bu tam yani hakikaten al sırtına taşı baba rolünde <gülüyor> bir insan Mondragon Burada. işte Evet. Ahmet de e, liber olarak altını bir daha çizerek ben böyle, böyle çok yüksek sempatim olduğu için e, <gülüyor> ileriki zamanlarda en çok ismini duyacağımız. Zaten ödül aldı son Sporcu olarak. Evet. evet. Gelecek vadeden gençlerden. Bir, i̇ki şey daha dertti. söylemek Pardon. istiyorum. Mondragon hakkında yani onu önemli yapan şeylerden bir, bir tanesi belki hani serbest vuruştan benim izlediğim süre içinde Galatasaray kariyerinde bir tane serbest vuruş golü yedi. Onda da barajı yapmaya çalışıyordu. <gülüyor> Selçuk İnan vardı topu başında. Farklıdır. Manisa'dayken atmıştı golü. Hmm. Bir tane de Dünya Kupaları tarihinde yine jeneriklik olmuş. Jeneriklerde dönen gollerden biri. David Beckham'dan freaky golü yemiş. Diğer takımlarda ne tam bilmiyorum ama hani bu açıdan da serbest vuruşu olduğunda mesela Rivaldo'nun yine bir serbest vuruşunu aynı Rüştü'nün E, yedi, ...yediği gol gibi... ...o mesafeden çıkarmıştı. Hani kale, kalede o varsa... ...güven en üst seviyedeydi... ...serbest vuruşlarda. Artık kalede o yok. Artık yok. Başka kimler yok artık... yeşil sahalarda? E, futbol kısmında kimler yok onu konuşuyoruz. Libero'da. Hızlı hızlı geçelim. E, senin elinde bir liste vardı... Ama ondan önce ben hemen Juninho'yu söyleyeyim. Lyonlu Juninho e, çünkü başka bir sepet Juninho var <gülüyor> tabii Brezilya'da. Şey isimlerden biri. Juninho Pernambucano diye tamam, geçiyor. Ama paternal e, soy ismi yani bir sürü ismi var. Ee, baba tarafından gelen soy ismi de Reis'miş. Tabii Allah bilir Portekizce nasıl okunuyor. Reis Juninho diyebiliriz. <gülüyor> ee, onun dışında Abidal bak. Yine Barcelona e, kimliğiyle bilinen Edgar Abidal'la. Yani. Bilinen karaciğer hastalığıyla kanser e, tedavisi görüp Sonra e, futbola e, tekrar döndü ama herhalde şey yani çok da formuda yakalayamadı. Ama o sırada e, Abidal ile ilgili aslında yaka, e, hatırladığımız en önemli olay, tribünlerin ve e, Barcelona taraftarlarının ve bütün futbol taraftarlarının muhteşem bir desteğini türgünlerde izle, izlemekti. Aslında Abidal'ı en çok ünlü yapan maalesef biraz evet, da bu evet, oldu. Gerçekten Vefa. Bir, e, çok büyük bir sevgiyle, çok büyük bir destekle e, aslında bir şekilde sahalardan uy, uğurlamış olduk. Bars yani döndü, evet. E, hastalarını yenip tekrar sahaya döndü. Barcelona'da e, ki asıl 6 senelik kariyerinden sonra Manakada bir sene ve futbolu Olympiakos'ta bırakıyor. da futbolu e, Vasco de Gama'da Bırakıyor ki ilk e, ünlü olduğu yerlerden bir değiliz. İkinci kulübü ve altı sene geçirmişti. E, William Galas var. E, evet. William Gallas 77 e, doğumlu bu listenin gençlerinden. Unutulmaz e, Fransız e, defans oyuncusu. Chelsea, Arsenal ve Tottenham'da ayrı ayrı hakikaten e, Heinze gibi aslında e, gittiği takımlarda üç veya dört sene 11'de e, ciddi bir nefer olarak görevini alıp haysiyetle yapan önemli Fransız e, futbolcuydu. Perth Gl Glory'de. Takım Avustralya takımı. Avustralya. Perth futbol hayatını bitirdi. Almunye var. Yani hiç saymayayım hangi takımlarda kaç sene geçirdiğini. <gülüyor> Çok acayip. Yani Ars Arsenal'de gelene kadar 2004'te ki 77 doğumlu. Yani Arsenal'de 27 yaşında geliyor. <gülüyor> Onun ön öncesinde yani sırf bir sene içinde neredeyse dört kulüp geziyor. Kiralık olarak. Arsenal'de 8 sene geçiriyor. Peşinden West Ham Yine kiralık. Ve Watford'da futbol hayatını bit bitiriyor. 77 doğumlu İspanyol kaleci. Likreativa <gülüyor> BST, Pselta. O oh, diyeyim, saymıyorum yani. <gülüyor> ee, senin elindeki listeyi de alalım sonra iki önemli oyuncuyla artık kapatırız. Evet, Tottenham'dan tanıyabileceğiniz, hatırlayabileceğiniz David Bentley var. İki kanatta da oynardı ama 29 yaşında futbola veda evet. etti ve artık bu oyuna olan tutkumu kaybettim. Açtığım restoranı işletmeye devam etmek istiyorum diyerek. İyiymiş. <gülüyor> <gülüyor> futbolu bırakıyor. Onu takip edelim bundan sonra. Ee, Beşiktaş'ta forma giyen birkaç geçen sene miydi tam hatırlamıyorum. Hulyan Escude. Escude evet. 35 yaşında futbola veda etti. Stefan <Gülüyor> Apya. Bir dönem Galatasaray'ın evet. Ganalıları arasında yer alıp sonra gönderilen ama Juventus'ta parlayan Fenerbahçe'ye gelen Apya. Ha <gülüyor> tamam ben de diyorum Fenerbahçe'li <gülüyor> Apya diye biliyorum. Fenerbahçe Apya tabii tabii. tabii. Ee, sonra Gambo'nun meşhur üç tane e, Ganalısı vardı. Kaleci kaldı ee, değil evet. mi? Kaleci Kingston. Kingston Apya vardı. Daniel Van Buiten, Belçikalı evet. topar. Harry Kiewel, Galatasaray'da e, efsaneleşti. Türk... De asıl şey Leeds'te asıl şey Asıl Leeds'te sonra Liverpool'da, evet. sonra da Galatasaray'da Türk seyircisi için efsaneleşti. Tim Wiese çok fazla kas geliştirdiği için e, <gülüyor> <gülüyor> artık güreş yapmaya başladı. Güreş yapmak için e, bayağı şey, Amerikan güreşi dediğimiz... Futbolu bırakıp futbolu bırakıp güreş güreşe devam ediyor şu anda. Ee, son fotoğrafını paylaşırız ya da sana da gösteririm. <gülüyor> Gerçekten Ne göstereceğim bana? Bana <gülüyor> Hayır yani 5 önc tamam, yıl önceki fotoğrafıyla tamam, şimdikine Sevim. baktın da sen Güreşi ne yapıyorsun Timiz'e? Hakikaten yani, yani. diyorum. Seviyorsun, seviyorsun. Amerika <gülüyor> güreşini sevmiyor. Se sevimsiz orta sahayıncılarından biri olarak hatırlayacağımız Mark Van Bobel. Kesin. Ee, Rumen Christian Kivu. E, Galli Craig Bellamy. Şadi Çolak var. Bunu menajerlik oyuncuları oyunlarını çok kısık oynayanlar bilir. Altyapı, e, altyapı değil. Altliklerin önemli golcüsü, e, Park Jisung var. Koreli hmm. oyuncu. Eskişehirspor'da oynadığı oyunda taraftarların sevgisi olan Dede, Brezilyalı. David De Souza Fenerbahçeli. Ali Karimi İranlı futbolcu, e, Bayern Münih'ten biliyoruz ve Georgi Felipe Galatasaray'a ha. yeni hacı olarak evet, getirilen. Evet. Fatih Terim'in iki Ama müthiş de ince bir solaya sahip olan Felipe'de futbola veda, veda etmiş etti. bu sene. Evet daha iki kişi daha var. Ee, Alex de Souza. Evet İsmail sen de alalım. Sen onunla beraber çalışmıştın da galiba. Yok Alex'e çalışmadım. Hiç mi çalışmadın? E Nasıl çalışmadım. ya? Adam o kadar zaman geçirdi burada <gülüyor> ya. <gülüyor> o kadar da değilmiştir. Yok <gülüyor> daha. <gülüyor> Alex'e çalışmadım. Ee, geçen sene e, futbolu bıraktı. Türkiye Ligi'nin ışıkları e, Tarşılmaz, Türkiye Ligi'nin tarşılmaz iyi oyuncusu Güzel. olarak altını çizmek istiyorum. Ee, benim hiç haz ettiğim bir oyuncu tarzı değildi. Ee, onu açık açık söyleyebilirim. Ee, çünkü sadece Türkiye Ligi'nde oynayabilecek bir variyete sahip olduğunu hep düşünürüm. Fakat e, öyle ya da böyle kişiliğiyle e, Türkiye'de e, taraftarın sevgisiyle e, ismi e, unutulmayacak oyunculardan biri. E, sert defans yapılmadığı sürece de futbolunu e, gayet rahatlıkla sergileyen bir e, futbolcu olarak. Bilgiler de seni destekliyor. Korutipa'da başlamış e, profesyonel futbol e, kariyerine e, 95-97 yılları arası. Peşinden Palmeiras 97-99, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Parma, Palmeiras, Cruzeiro, Feneriye'ne kadar her seneyi ayrı bir kulübe dağıtmış kiralık. E, olmuş. arkada bir parması var galiba. Evet. O da bir sene falan sürüyor. Ee, sonra Fenerbahçe'de 2014 2012 yıllar arasında oynuyor ve hepimizin bildiği gibi birçok e, disiplin, yani futbolcuda da gördüğümüz şekliyle Kovid Tiba'da futbol hayatını bitiriyor. Ee, o da 2014'te futbol hayatını ve da... İşte biraz önce söylemiştim. Hani Elivaldo ve e, Zidane'nin oluşturduğu o on numara ya da ne bileyim defa, şey, e, golcü arkası e, oyunundan bence hani işte Alex'in oyun tarzı çok o oyuna denk gelmiyordu ki kaldığı milli takıma da gidemedi hiçbir zaman. Ama 45 milli gözüküyor listesinde. O ne ara milliyomuş o lan. Kopa Amerikalarda. He geldi muhtemelen. Bir i̇şte de bu şeyde oynadı. Konfederasyonlar Kupası'nda. Türkiye'ye Türkiye karşı golü ve golü, golü vardı. Ama bir yandan da hakikaten hani hiçbir yamuğunu görmediğimiz amyan tabirle <gülüyor> Efendilik konusunda da sıkıntısı Evet olmayan. aslında giderken de o kadar e, y yağmalayıp yıkıp yağmalayıp gitmedi. Evet. Ee, ama bir taraftan e, bu listede heykeli dikilen yani en azından bizim bildiğimiz bilgi olarak e, ikinci ikinci futbolcu olarak anabiliriz. Kadıköy Yorucu Parkı'nda buna da yeşil sahalardan güle güle heykeli var. Diyelim evet. ve Evet. Ee, Daha fazla e, konuşmayalım. E, da Alessandro Del Piero bizi beklerken ve program bitmek üzereyken. Evet. Del Piero bir sürü e, dinleyici yine şaşıracak isimlerden biridir. Evet. Del da geçen sene futbol oynuyordu. E, bu liste garip gelebilecek bir yerde oynuyordu. Ben de uzun zaman hiç duymamıştım. Hindistan'da, Delhi'ydi Demos'da futbol o Orada... Çok kısa oynamış ama Delhi'de yani. Evet. Yani kapanışı yapmış. Son evet. iki sene Sydney'de Avustralya'da e... Ama listenin e, bir kulüpte en çok zaman geçiren oyuncularından da biri neredeyse yine 20 seneye yakın. 93-2012 evet. evet. yılları arasında Juventus'ta. On futbol hayatına Padova'da başlıyor. 91-93 e, yılları arasında 208 defa e, fileleri havalandırmış bilgiye göre. 91 kez İtalya milli takım forması giymiş. E, Alessandro Del Piero. Yani İtalya'da demin Giggs için söyledik ya e, Avrupa'da bu yaşına kadar sürdürdük neredeyse 40 yaşına kadar diye. Avrupa'da oynama süresi de 38 yaşına kadar. Oynama süresi güzel bir Türkçe olmamakla beraber 38 yaşına kadar e, Avrupa Liglerinin o yüksek temposunda e, hem e, işte Avrupa Lig'in bir parçası olan İtalya'da hem... E, çok güzel oyunuyla, e, akıllı, e, zeki oyunuyla hem de, de, iyi bir teknikle hem de centilmenliğiyle bu tempoyu rahatlıkla e, sürdürebilen e, unutulmaz bir futbolcu olarak o zaman son bölüme e, bir 11 çıkarttı Alessandro Del Piero ile kapatıp bir kaleye mondana koyalım mı? Kesin. Ben, e, çünkü bu listede <gülüyor> Geçen bir tek, sene mezun olanların on birini yapalım şimdi. E, Almunia vardı. Futbolu bırakan kaleci olarak. Yani ilk yaptığımız liste ama bence Mondragon kesinlikle hak ediyor. Bence performansıyla da hak ediyor. Tabii. Defans dörtlüsüne gelelim o zaman. Şimdi bir şey söyleyeyim. Buradaki liste. Bu e, bir web sitesinden de faydalandık ama kendi isimli katkılarımız da var. Listeyi ona göre etelim. E, Zanetti Puyol, Hanze Abidal. Var mı bir itirazınız? Yoktur. Yoktur. Orta üçlü Seedorf, Juninho, Giggs. Var mı bir itiraz? E, Seedorf, Juninho, Giggs. Abi çok ofansif oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ulan adamlar futbolu bırakmış. Müsaade et de son dakikada Olsun. bir taktikte azaltı. Rivaldo'yu Rivaldo koyan e, şey yaparız defansif. E, Rival, Rivaldo'yu gideceğiz ama forvet arkasına Veyron. E, Rivaldo da Rivaldo'da beraber. E, paslaşabilirler diyorsun. İkisi de orada olur. Çünkü. Ben Del Piero'yu e, Angri yerine forvete koymak istiyorum. Rivaldo'nun e, yanına. Maalesef Fani Del Piero varken artık arkada kalmak zorunda çok katılıyorum. Ve yedekleriyle beraber de hiç fena bir 2014 kapanışı çıkmadı değil mi? Bunları evet. toplayıp bir maç yaptırsak... Türkiye Ligi'nde der... baş oynarlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, Selahattin de oradan. Selam Teknik masadan çok sağ ol e, desteğin için. Yayın sırasında bu canlı yayın mağduriyetine tanık olduğun için. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İç masada destekçimiz Ömer Başazı'nda. Evet destekçimiz Ömer Başazı'nda. Siyahat Karşı'nda maçı bekliyor o da şimdi. Evet, evet. E, bu haftalıkta Libero'dan bu kadar. E, Herkese iyi pazarlar. İyi pazarlar.